Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi, ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Pandemi şartları e, devam ediyor. Pandemi nedeniyle halen e, Açık Radyo'da sütültüyorlar yollarda değiliz. Uzaklardayız, dışarılardayız, dışarıdan bağlanıyoruz. Ben bugün epey bir uzaktayım, İstanbul'da da değilim. Bodrum'dan bu yayını aktarıyorum e, siz değerli dinleyicilerimize. Ne konuşacağız? Ee, biraz daha çok e, bazı haftalarda çok spesifik çevre sorunlarına değiniyoruz ama bazı haftalarda ise e, memleketin en genel ne sorunları var onları konuşuruz. Bu haftada öyle bir şey yapacağız. Yani e, bana sorarsanız şimdi hocamıza da soracağız konuk olan hocamıza bana sorarsanız bugün e, Türkiye'nin en büyük çevre sorunu konuşacağız. Madenleri kiminle konuşacağız? Profesör, doktor. Murat Türkeş'te. Hocam zannedersem hattımızda ama bir kontrol edelim. Hocam ee, hattımızda mısınız? Günaydın. Anladım. Kaybettim. Duyabiliyor musunuz hocam beni? Hocamız duyamıyor. E, bazen böyle teknik aksaklıklar oluyor. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Murat Türkeş'e yeniden bağlanacağız. Kendisi de şu anda Çanakkale'de bir köyde yine tarımla ilgili bir şeyler de olacağını söylemişti. E, i̇nternet bağlantısı biraz sorunluydu. Telefonla bağlanıyoruz. Umarım bağlanırız. Ee, bu arada bir hatırlatma yapayım Serkan Hoca Instagram hesabından da canlı olarak ben bu e, radyo programını veriyorum Şunun için söylüyorum biraz daha olayı interaktifleştirmek istiyorum Son aylarda bunu deniyorum çünkü e, tek taraflı olmasın sorularınız varsa buradan da sorun diye ben sanki duyuyorum hocam sesini Hocam günaydın Günaydın efendim merhaba Serkan nasılsın? <gülüyor> Tamam hocam. Günaydın. Bir ara sizi kaybettim zannettim. Çok korktum. <gülüyor> Yok. <gülüyor> 30 dakika e, şey hocam. Bir şey oldu. Yalnız bilmiyorum. Başıma, yalnız başıma kalmak zorunda kalacaktım hocam. Ee, Yok, hocam siz e, duyabildiniz mi beni bilmiyorum ama programın açılışında e, ben şöyle bir şey söyledim. Bugün Hayır duyamadım derken. De tamam, o arada hiçbir şey duyamadım. Diyorum. Tamam peki. Önce o zaman şöyle yapalım. E, ben tabii ki sizi tanıyorum ama açık radyo dinleyicileri de e, lütfen tanısın. Sizin bir sürü şapkınız var. Ben sadece... Profesör Doktor Murat Türkeş olarak söyledim ama ben sizi ilk herhalde ya 20 yıla yaklaşıyor 20 yıl önce 18 Mart Üniversitesi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Coğrafya Bölüm Başkanı olarak bulmuştum ama sonradan sizi keşfettim. IPCC yani Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde rapor yazan Türkiye'deki herhalde ilk uzmansınız bu anlamda. Bir sürü titriniz var. Ee, o şapkalarınızı nedenle uğraşıyorsunuz? Asıl uzmanlığınız ne hocam? Önce ne olur siz bir söyleyin sonra kurulumuza girelim. Tamam ben genelde bunu çok biliyorsun yani sizlere bırakayım kısacık da olsa ama madem öyle. E, e, söylediğin gibi evet şu anda e, herhangi bir yerde kadrolu değilim. Emekli profesörüm. Son durumumdan söz edeyim. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, işte ayrıca yine e, bu Üniversitesi'nde fizik bölümün üzerinden yüksek e, lisans programlarında da kısmi zamanlı olarak ders veriyorum metodoloji genel müdürlüğünde e, kökenim fiziki coğrafya ve jeoloji e, doktora'm klimatoloji ve metodoloji tabi metodoloji genel Müdürlüğü'nde çalıştığım için o dönemde kökenin fiziki, coğrafya, fizyoloji olmakla birlikte tabii ki uzun süre tırmatoloji, metoloji, iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme ve çok önemli uluslararası anlaşmaları e, çalıştım. E, Türkiye'de ilk kez iklim değişikliği ve değişkenliği özel bir birim olarak meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde e, Araştırma Dairesi Başkanlığı altında Bizim tarafımızdan kuruldu. Üç arkadaş hı hı. yıllarca bunu sürdürdük. 2004'te üniversiteye geçtim. Bu arada Türkiye'yi uluslararası birçok toplantıda, hükümetler arası, bölgesel toplantı e emsil ettim ama IPCC ile tabi şöyle hükümetler arası iklimle paneli devlet memuru olduğumuz zamandan beri katkı veriyorum fakat o zaman devlet memuru olarak olduğumuzda isimlerimiz gözükmüyordu ama ben Hı -hı. aşağı yukarı 90'lı yılların başından beri ama 2003'ten beri de isimim gözüküyor birkaç defa katkı veren e, baş e, yazar ve editörlük yaptım en son Climate Change and Land'in hem çölleşme bölümünün hem sözlüğünün hem kuraklık bölümünün baş yazarlarındandım. şimdi de şu anda IPCC 6. Değerlendirme Raporu'nun 12. bölümünün bu risk bölgesel riskler iklim değişikliği riskleri ile ilgili bölümün editörlerinden biriyim, üç editöründen biriyim. Hala işte dediğim gibi Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Klimatoloji Meteoroloji üst başlığı altında çok geniş bir yelpazede iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, risk analizleri, doğal afetler, jeoloji, geomorfoji, işte dağlarla ilgili, ekosistemle ilgili bir sürü çalışmam var devam ediyor. <gülüyor> Hocam size bıraksam herhalde programın tamamı böyle. İşte e, yüzden, uzma, yüzden yaptığınız yüzden yaptığınız ben anlatmak istemiyorum. <gülüyor> ben bunun için özellikle sordum. Yani Türkiye genelinde bugün madenciliği konuşacağız, ee, evet. iklimi konuşacağız belki. Takım. Kaz Dağları'nın jeomorfolojik durumunu konuşacağız. Yani evet. herhalde bu anlamda Türkiye'deki en doğru isim olduğunuzu düşündüğünüz için ben biraz da bunları saymanızı rica ettim. Şeyi doğru söylüyorum ama değil mi? Ee, IPCC çok önemli. Tabii. Yani bütün şartlarınız Tabii. içerisinde Türkiye'de Tabii. ilk evet. E, evet. siz yer evet. aldınız o bilim Evet, içerisinde. İlk, ilk, ilk ben evet aldım ama sonra e, her dönem çok değil ne yazık ki. Bir ya da iki yazar e, Türkiye yani Türkiye'den de katıldı katılım oldu. Çünkü evet hocam. Yani. Şimdi uzun yıllar önce ilk yine kaz dağları ve altın madenciliğiyle ilgili konuşmuştuk ama o zaman sanki bu kadar çok değildi. Ee, <gülüyor> bana mı öyle geliyor? Ee, önce bunu bir sormak istiyorum. Benim şöyle bir izlenimim var. Ben de biliyorsunuz yıllardır çevre haberleri yapıyorum. Evet. Ee, evet. İşte bir dönem HES'leri o kadar çok konuştuk ki hidroelektrik santralleri. Ee, evet. Bir dönem gündemimize termik santraller çok girdi. Her yerde birden başladı termik santralleri. inşaatları projeler o kadar çoktu ki Sonra e, jeotermallerden konuştuk, nükleer santrali çok konuştuk. Ama bugün günümüzde kongjüktüre baktığımızda en çok biz e, maden ocakları, maden arama ruhsatları, maden işletme aşamaları yani madenciliği konuşuyoruz bugün. Önce bu tespitim doğru mudur? Siz ne düşünüyorsunuz? Ve tabii ki e, bunun devamında da şunu soracağım: Neden bu kadar çok e, madencilik faaliyeti var? Yani e, işi ya açık radyo dinleyicileri buna e, aşina tabii istediğimiz bu konuları yani Türkiye'nin her tarafında daha dün Malatya'dan bir haber izledim Malatya'da karış karış her toprağına maden arama ruhsatı verilmiş. Türkiye'nin her yeri bugün maden arama ruhsatları ihaleleri yapılmış durumda. Yani e, neredeyse boşta arazi kalmamış durumda madencilik e, madenciliğe izin verilmeyen e, bu evet. tespitin doğru mu ve neden hocam sizce? Doğru, tümüyle doğru dolu dolu söylediniz ee, Tabi madencilikte Şöyle bir şey oldu ee, 1990'ların Başında ama özel olarak da e, Biliyorsunuz uluslararası Tahkim şubu hatırlayın ee, O dönemi 2001 O, o koalisyon döneminde işte e, IMF Dünya Bankası e, küreselleşme Etkileri işte e, Tarımın enerjinin e, tamamen Dışa açılması e, Maden yasasının yıllar boyunca Tümüyle doğaya ve yaşam hakkına aleyhine tarıma ormana, ekosisteme, börtü böceğe gelişen bir gelişme aşaması oldu. Aslında 90'lı yılların sonunda 2000'lerin başında bu iş başladı Türkiye'de. Yani ruhsatlar verilmeye başladı. Ruhsatlar hatta verildi. El değiştirmeye başladı. Çünkü bu bir rant aynı zamanda. Yani bazı insanlar Sadece rusat aldı. Şeyi Bazı konuşuyorduk, böyle... çant çantacılığı konuşuyorduk, değil mi o zamanlar? Yani rusatlara alıp o rusatlar el değiştiriyordu evet. ve bundan para kazanılıyordu. Bir de doğru baksız hatırlatınca. Evet. Ee, bunu, Kesinlikle. bunu hatırlamak gerekiyor. Kesinlikle bu bir yatırım rant aracı olarak e, ruhsatlar yani hiç ortada henüz işletme bile olmadan özellikle uluslararası bağlantılı olan e, ruhsat sahipleri işte şey gibi e, Alamos Gold gibi ya da işte onun yerli ortakları gibi hatta borsalardan daha henüz hiçbir şey üretmeden Kanada borsasında işte yurt dışında ben çok bilmiyorum borsayı New York borsasında para kazanmaya başladılar. 2004, biz ilk bu konudaki ilk paneli çok iyi hatırlıyorum. Şimdi sorunuza oraya geliyorum. 2005'te Bayramış'ta yaptık. Yani bu haberler çok hızlı çıkmaya başladı. İşte yöre halkı, bizler buradaki bir avuç sever insan, aralarında birkaç tane akademisyen de var. Kazdağ ve yöresi, Çanakkale, su kaynakları diye bağırmaya başlayınca sen de çok iyi hatırlıyorsun. ilk haberde sen yaptın galiba radikalde. Hayır orası Kazdağ değil. E, biliyorsun Kaz burası dendi. Kaz Dağları evet. o zaman biz de ilk çalışmayı yapan kişiler benim e, bir e, hocayla yaptık ilk. Sonra defalarca yazdım. Kaz Dağları e, ne anlamadı? Bu da değildi? zaten soru, sorularımın arasındaydı. İyi oldu burada girdiğimiz. Evet evet bağlayacağım. Yani şu Kaz nedir? Kazdağı evet, san dağları yani nedir? Bunu bir açıklamak lazım. Çünkü tabii ki e, hayırlısı Kaz değil söylemi. E, Kirazlıda Kirazlıdaki ee, bizden evet. nöbeti başladığında da e, evet. açıklama yapıldı e, bakanlık tarafında orası kazdığı <gülüyor> evet. değil dendi e, nedir bu kazdığı neresi kazdığı o zaman da bu... o zaman da bizim yazılarımız hemen ben paylaştım benimki yazılarımı avukatlar e, basın sivil toplum sizler yazdınız paylaştınız ve o Hı -hı. bitti kaz Dağları biz onu şöyle formüle ettik kaz Dağları denilen şey ta kazdavanın kendisinden yani kazdağa ve yöresinden Nafseki, Şahinli, Dumanlı'da kadar bütün o dağlık alan yani dağlık ve ormanlık alan tabii içinde oğazı var, akarsusu var. Bu yerde yaşayan insanlar bunu hissederek kaz dağları dediklerinde bu kaz dağları yöresi ve ekosistemini her şeyle birlikte yani tarım, orman hepsini kaz dağları olarak yani kaz dağları deyince esas bildiğimiz ben işte Sarıkız, Tepe biliyorsunuz yani işte Aybek evet. e, o değil yani orası zaten Kazda. Biz bir kere ben fiziki coğrafya derliş orası Kazda haritada haritada Kazda fakat Kaz Dağları denilen şey aslında Kaz Dağından demin söylediğim gibi Lapseki Dumanlı Dağına kadar özellikle e, orman ekosistemiyle birlikte bütün o dağlık e, ve yayla alanları Kaz dağları olarak niteleniyor. Dolayısıyla e, Kirazlı, Balaban'da, e, işte e, Dumanlı, Lapseki Şahinli'deki e, or şeyden maden işletmesi de Kaz Dağları'nın içinde kalıyor. Bu bu bakış açısından çünkü e, bütün ana karşılar Mer, Kaz Dağı veya da işte Ağrı Dağı, e, Baba Dağı ve Dumanlı e, tarafından besleniyor. Burası bir e, coğrafi bir bütün. E, buradaki bu e, demin saydığımız özellikle kaz dağları denilen şey kültürel olarak, antik olarak, mitolojik olarak bütün bu şey yağışın da e, e, hava kütlelerinin, getelerin daha fazla etkili yağış bıraktığı bir yer böyle. Madenler neden evet gecikti? Hocam. Burada bir gecikme oldu. Bir mücadele başladı o dönemde ve uzun zaman özellikle Çanakkale kökenli yani Çanakkale'de Zırat Mühendisleri Odası, Çanakkale Çevre Platformu, işte ilk önce ben kurucusuyum, Çanakkale Çevre Meclisi. Uzun bir mücadeleyle aslında dediğim gibi Çanakkale Zırat Mühendisleri bunun odasında odası göbeğinde olmak üzere mücadele etti. Yaklaşık 60 tane dava açıldı. Bunun 40-45 tanesi kazanıldı. Fakat Türkiye'de yargıda ve Türkiye'nin geri kalanında siyasette, yönetimde, bütün bu değişiklikler sonucunda bildiğiniz gibi zamanla bunlar daha üst mahkemelerden bozulup geri geldi. Dolayısıyla bir gecikme oldu. Gecikme oldu. ilk arada böyle ilk... bir şey oldu değil mi? Arada yani o zamanlar e, 2000'lerin 2000 ilk yarısında e, evet çok konuşuluyordu ama bir böyle bir sanki uyku haline O projeler rafa kattı Bir bunların e, aslında bu uyku yoktu. Uyku yoktu. Bu bir mücadeleydi. Buradan bir 10 yıl kazanıldı çok net. 10 yıl. Ee, Açılan davalarla şey mı duraklı Davalarla. Duraklama dönemine. Da davalar Peki mi? Bu davalarla yani şimdi madenciler mi kazandı, hükümet mi kazandı da birdenbire hortladı, her tarafta e, evet. başladı. Bu arada sorular geliyor. Radyosunu yeni evet. açanlar için hatırlatalım Profesör Doktor Murat Türkeş konuşuruz konuşuyoruz. Türkiye'deki madencilik sorunu ve kaz dağlarını konuşuyoruz. Hocam ne oldu da e, yani o davalar bitti mi artık? Davalar geri e, dönmeye başladı. Şey... Bugün Türkiye'nin en önemli konusu haline evet. geldi. Ne oldu? Ben, hemen anlatayım. Davalar e, hukuka uygun olmaksızın yani sözlerimi çok e, biliyorsunuz ben her şeyi e, doğrudan anlatabilen insanım. Kimseyi suçlamadan <gülüyor> anlatan, anlatan <gülüyor> insanım ben e, söyleyebilen biriyim. Hukuka aykırı bir şekilde davalar geri dönmeye başladı. Bu arada yine tıpkı şimdi yapıldığı gibi örneğin Kinazlı Balaban'da olduğu gibi e, işletme ruhsatları e, başlangıçta e, arama işletme ruhsatları küçük ölçekliydi. E, uyduruk kaydırık çetler verildi. İşte örneğin yani işte 300 bin ton yapacağız dediler. E, sonra bu 300 milyon tona çıktı. Özür dilerim 26 milyon tona çıktı. E, böyle düşünün. Bu e, Çetler artık çok hikayeden yapılmaya başlandı. çetler hemen kabul edilmeye başlandı. Bilir kişiler onlara göre düzenlenmeye başlandı. Davalar geri dönmeye başladı. Yani daha önce kazanılmış kirazlı da bunlardan bir tanesidir. Daha önce kazanılmış davalar geri dönmeye başladı. Dolayısıyla çok tam söyleyeyim valiler de değişmeye başladı. Yani daha önce örneğin 2017'ye kadar Çanakkale'ye at atanan sayın valiler yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin valilerinden söz ediyorum. Onlar Aha. Kirazlı Balaban'a gayri sihi müessese ruhsatı vermediler. İstemediler. Hı hı. Çünkü onlar da bu kentte yaşıyorlardı. Nasıl bir ekli olabileceği hep gidildi anlatıldı. Onlar da bu ülkenin valileriydi. İlk 2018'de sen de biliyorsun sırf bu iş için atanan bir mahalle vali izin verdi. Ondan sonra Kirazlı Balaban böyle açıldı. Yine uyumuş olan, hı hı. geçmişte uyumuş olan, davalık olan işte e, Halil Ağa'daki gibi ya da bir başka yerdeki gibi artık bir cesaret oldu. Çünkü chatler olumlu geliyor. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın. E, Mahkeme süreçleri ne yazık ki maden şirketlerinin lehine oluyor. Çünkü e, kamu e, idaresi ne yazık ki e, kamu idaresi e, bunları e, mutlak bir şekilde destekliyor. Mutlak bir şekilde destekliyor. Hatta onlara hizmet ediyor. En yumuşak keşfiken var. Teşvik. Onu da yani, söyleyeceğim. Sizinle, örneğin Kirazlı Balaban'da işinde, Evet Kirazlı Balaban'da Yaklaşık 1 milyon dolara Daha başlangıçta bir teşvik var. İşte e, firma örneğin O aldığı parayı orman idaresine verdi Ve o bütün alanı kestirdi. Ve sonra da şunu söyledi. Hatırla sen de Ben kesmedim ki dedi. Ben kesmedim. Evet, Kim orman, kesti? Kes. orman kesti. Bakın şimdi başka şey var. Yeni bir şey. Koza biliyorsunuz yeni gittik daha. Geçen hafta keşfe gittik. Geç de olsa bir dava açıldı Ve mahkeme kabul etti Bir keşfe gidildi Kozan'ın Terzilerdekine Gittik Mesela ne yapıyor orman idaresi Yaş çağı gelmemiş Yani amenajman planında Henüz kesilmesine 20 yıl bile olsa Tamam mı Sırt madenciyle söylenmesin Ve madenci talanını daha kolay yapsın diye Erken gençleştirme yapıyor hmm. Bu, bu yani bir arazi... düz kesim de yapıyor zaten. Tıraşlama kesim yapıyor, yapıyor. erken. Gördüğümüz... Hayır erken Tıraşlama yapıyor ediyor. bunu. Ama niye yapıyor? Gidin bakın, ruhsat alanına uygun bir e, gençleştirme. böyle bir tesadüf olabilir mi sizce böyle bir şey? Yani evet. Ee, peki hocam ben şunu sormak sonunda, istiyorum. Tamamlayayım. Yani... Tamamlayayım. Birini... Pardon, pardon. Buyurun. Özür dilerim tamamlayayım. Bir gecikme oldu. Bunun bir kısmı mücadeleden oldu. Bir kısmı dediğim gibi zaman zaman iktidar değişiklikleri oldu. Seçim dönemleri oldu. Durdu. Sayın Cumhurbaşkanı bazen biliyorsunuz e, ayar çekti. E, dur, durdum dedi bunları hatırlayın. Ee, yani evet. bunlar oldu geçmişte de oldu Yani ta başbakanlık döneminde de oldu e, Sayın Başbakanımız o zaman e, Zaman zaman e, işte yöneticiler e, Ya çok aşırı gittiniz dediler İşte Kirazlı Balaban'da biliyorsunuz Geçen ayın 31 e, Ekim'de Bunların e, ruhsat tarihi doldu Ve şu ana kadar ruhsat Kirazlı Balaban'da yenilenmedi. E, yenilenmedi Ama bütün orman kesimleri Ve diğer Bina dışındaki ee, kumarlar göleti biliyorsunuz sahte bir e, e, gölet yapıldı oraya ee, ondan sonra kumarlar köyünün suyunu da gasp ettiler o suyun getirilmesi ormanın kesilmesi açılması bütün o bağlantılar çete ÇED'e tabi değil bunların bakın hiçbiri. çedinin dışında hiç bunların ÇED'i alınmadı. Bunlar yapıldı ve devlet su işleriyle firma e, Alamos Gold ve işte onun yerli ortaklarıyla olan bilmiyoruz nasıl bir sözleşme yapıldı. Kumarlar göleti yani Altın Zeybek 2 dedikleri sahte isimli e, kumarlar göleti nasıl bir kullanım e, var. Mesela biz yurttaşlar olarak bilmiyoruz. Kumarlar köyündeki insanlar bilmiyor. Bu açıklanmıyor. Nasıl bir sözleşme yaptınız? Bu suyu nasıl kullanacak maden gibi e, bütün bu mücadelede oldu ve bugüne geldik bir gecikme oldu. Şimdi artık önlerin daha açık olduğunu düşünüyor maden şirketleri. Maden yasasındaki her değişiklik biliyorsunuz Hı -hı. E, aynı zamanda doğa alanının, tarım alanlarının, ekosistemin, su hatta su havzalığının önüne açtı. E, yapılaşmadan tutun da madene kadar. E, bakın Koza. koza Koza, yeni söylediğim, şimdi az önce söylediğim Koza madenciliğin e, Terziler, Selçiler köyünde e, şimdi arama ruhsatı yaptığı yer için söylüyorum. Madenin, maden olarak düşündükleri e, o alan, yani işte değişik yerlerde şimdi e, arama yapılıyor. E, koruma alanının, e, uzak koruma alanının yani Atikisar'ın biricik içme su kaynağı, ee, Sarıçay biliyorsunuz e, Akarsuyu Atikisar Barajı'nı size burada da anlattım Atikisar Barajı'nın uzak koruma alanının içinde Daha ne söylenir bilemiyorum Evet, evet hocam şimdi çok az vaktimiz kaldı Çok ağır aklında soru ama En azından bir iki soru sormak istiyorum ee, Birincisi e, Programın başında bahsettik O kadar çok uzmanlığınız var ki yani e, Birleşmiş Milletler'in Türkiye'den muhatap aldığı yani Daha doğrusu e, ilk çağırdığı Bilim insanısınız e, Metodoloji aynı zamanda e, uzmanlığınız hemen kısaca sormak istiyorum bir e, çok net hocam siz madenciliğe genel anlamda madenciliğe karşı mısınız? Devamda bir soru daha soracağım. Anladım. E, şöyle söyleyeyim geçen de söyledi. Kaz dağlarında da ge geçen sorumu tıklamıyorum şöyle. Ben, yani kaz dağlarında, dağlarında yapılabilir mi uygun mu bu? Kaz kaz da kaz dağlarında kaz dağ dağları ve göresinde tarım ve ormancılık çok önde. Dolayısıyla burada, burada bir damla ayrıca fazla su yok. Bu yörede madencilik bu şekilde özellikle aşırı derecede e, su kaynaklarını tüketecek olan e, kirli, zehirli, metalik madencilik yapılamaz. Yani e, bunu sizin söylemeniz yani benim sormam da önemli bence. E, Sizi söylemeniz de önemli. Çünkü hani e, bir takım her şeye karşı olmak değil burada yaptığınız ve öyle bir tavrınız da yok ama neden neden karşı olunması gerektiğini de söylüyorsunuz ee, şöyle yapalım Türkiye genelinde bir toparlama yapalım Benim de son sorum olsun gazdağlar tamam. konuşuruz ama şu tespitim de doğru mu lütfen ee, kazlıalım neden çok Kazdağları Çünkü çok önemli ee, altın madenciliği oralarda çok yoğunlaşmış ama Türkiye'nin dört bir tarafında yani en son ee, Malatya'dan ee, aldım ben dün bir haber. Ee, Cerattepe yani e, başka batıda olsa herhalde oraya insan bile sokmazlar. Biz madencilik faaliyetlerini sokuyoruz. Milli parklarda koronan alanlarda, tabiat parkında bir evet. sürü yerde e, her yerde yapılıyor. Yani e, bir aymazlık var. E, ne yapmak gerekiyor? Nerede yanlış yapılıyor? Her şey e, rant için bu kadar ülkenin en değerli yerleri Feda bu. edilebilir mi? Ee, çok genel bir değerlendirme yapalım. Son iki dakikamız kaldı hocam. Tamam. Böyle yani çok özellikle şu öncelikler konusu hiç tartışılmıyor. Bu kamuoyuyla, sivil toplum kuruluşuyla, sulama birlikleriyle, tarım birlikleriyle, odalarla tartışılmıyor. E, dolayısıyla yukarıdan emirler geliyor. E, bu talepler daha önceden yapılmış. Arama ruhsatı yapanlar normal işte yasal prosedürleri işliyorlar. Çetlerde istedikleri gibi çıkıyor. Her şey kolaylıkla çıkıyor ve Türkiye'de çok daha ucuza mal edeceklerini düşünerek ve doğayı da çok kolay kirletip tahrip edebileceklerini düşündükleri için bu işi yapıyorlar. Ben sana hemen ekleyeyim. Büyük ovalarda da çizgi tatliyem var. Şu anda Aksar, Manisa, Akselendi, Türkiye'nin biliyorsun çekirdeksiz üzüm ve diğer birçok tarımsal ürün açısından en önemli, dünyanın en en değerli çekirdeksiz üzümü yetişiyor. 50'ye yakın maden hususatı gündemde o, orada ve bir damla Geriz avsızlığının hiçbir yerinde tarım dışında bir damla fazla su yok. Su zaten yetmiyor. Yani var olan iklimin ve kullanılan e, suyun e, var olan e, talebi karşılamadığı bir yerde onlarca maden ruhsatı veriliyor. Bu, bunun önünü kesmek gerekiyor. Bir kere maden kanununun bu ayrıcalıkları yeniden gözden geçirilmeli. Bakın madencinin, maden şirketlerinin e, kazançlarından söz etmiyorum Madencilik kanunu maden işletmelerine sağlamış olduğu ayrıcalıklardan söz ediyorum. Emek verirsiniz, Hı. yatırım yaparsınız, doğaya, suya, havaya, e, efendim, ekosisteme evet. zarar vermezseniz, gerçek çetler yaparsınız, bunu da kanıtlarsınız, paranızı kazanırsınız. Peki. Fakat burada öyle ayrıcalıklar var ki kimse önüne geçemiyor Kesinlikle bu açıdan yeniden e, bunun gözden geçirilmesi evet. gerekiyor ve yurt dışında, Amerika'da hayırlısı. Evet Yerel yerel yönetimler, yerel halk sivil toplum kuruluşları, e, ilgili kurum kuruluşlar, birlikler, odalar, bunlarla tartışmadan böyle bir şey yapılamaz. Hocam, e, süremizin sonuna geldik. E, Profesör Doktor Murat Türkeş'te gerçekten, yani mesele çok uzun, çok fazla konuşulması gereken boyutu var ama ben e, bulundum her platformda bugün Türkiye'nin en büyük çevre meselesi buysa e, bulundum her platformda da bunu konuşmaya devam edeceğim. Sizde de. Sizden de bu değerli görüşlerinizi almaya e, devam edeceğiz. İyi ki varsınız hocam. İyi ki de e, açık radyo ekonomi ekoloji programımıza katıldınız. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. E, süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler bir ekonomi ekoloji programını e, burada ben Bodrum'dan noktalıyorum. Haftaya nerede olacağız? E, hangi konuyla? Hangi konuklu olacağız? E, Bilmiyorum. Haftaya görüşünceye dek e, hoşçakalın diyorum. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.